sizlere de hakkı söylesin inşallah. İsraf edecek zamanımız yok. Onun için bir araya geldiğimiz zaman, bir arada toplandığımız zaman, kesinlikle konuşacağımız şeyler, Rabbimizin memnun ve razı olacağı şeyler olmalı. Salihleri anmalıyız. Salihleri anlamaya çalışmalıyız. Onları anmak, onları anlama adına gayret göstermek de Salihlerin sertacı olan aleyhissalatü vesselam efendimizin beyanıyla o meclisin bereketlenmesinin vesilesidir. İnşallah bizler de o bereketten nasiptar olanlardan oluruz. Derdimiz nedir? Hepiniz biliyorsunuz. Kaç zamandır beraberce bir yola çıkmışız. Aleyhissalatü vesselam efendimizin mübarek ellerinde yetişen o güzide nesli tanımaya çalışıyoruz. Bildiğimiz ve inandığımız bir hakikat var ki, muhabbet marifet ile başlar. İnsan ne kadar tanıyorsa o kadar sevebilir. Hz. Ebu Bekir sevdiğini biz biliyoruz, nasıl bir sevgisinin oluştuğunu hepiniz biliyorsunuz. Ona o sevgiyi kazandıran en temel şey, aleyhissalatü vesselam efendimizi tanımasıydı. Tanıyanlar gerçekten sevdiler. Sadece bu sahabe nesliyle sınırlı da değil. Bakın mesela tabi'in nesline. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görmeyip peygamberin elinde yetişen o güzide nesli gören o nesil ki biz onlara tabi'in diyoruz. O nesil ki aleyhissalatü vesselam efendimizden sonra gelmelerine rağmen sevdiler, tabi'in oldular ve gerçekten de peygamberin iklimini sonraki nesillere taşıyan köprü vazifesi gördüler. Ondan sonraki yıllara bakın, ondan sonraki süreçlere bakın. Kim marifetin hakkını ödemiş, muhabbetin hakkını ödemişse aleme iz bırakmıştır. Çünkü iz bırakanlar ancak muhabbeti istenilen düzeye getirip üste istenilen düzeye kazandıranlardan oluşuyordu. Sayın aklınıza gelen bütün isimlerini isimleri araştırın onların hayatlarını. Hayatlarında var olan muhabbetin nerede durduğunu göreceksiniz. İmam Buhari'den İmam Gazzali'ye İmam Ebu Hanife'den İzz bin Abdüsselam'a sayın gitsin alimlerimizi Rehberlerimizi, önderlerimizi, bizim yolumuzun yegane önderi ve rehberi olan o tüm insanları hepsinin ortaya koydukları o gayretin altında muhabbeti görürsünüz. Zaten muhabbet olmasa yürümeye takat de olmaz. Hal böyle olunca bizim buradaki derdimiz de aslında sevebilmek için tanımak, tanımak için de ufacık bir gayret ortaya koymaktır. İnşallah ben size burada hakkı yansıtmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Beşeriz, kusurlarımız var, eksiklerimiz var. Allah affetsin, siz de hoş görün. Ama derdimizin bu olduğunu da hiçbir zaman unutmayın inşallah. Allah bu dertten bizleri geri koymasın. Aziz kardeşlerim, bugün Hazreti Hüseyin diyeceğiz biliyorsunuz. Hüseyin demek çok kolay değildir. Ben nasıl diyeceğim onu da bilmiyorum. Eğer ben demeyi becerebilirsem siz nasıl dinleyecekseniz onu da bilmiyorum. Çünkü gerçekten Hz. Hüseyin o mektebin, o güzel evin, o güzel hanenin çok farklı bir ismi, çok farklı bir simasıdır. Hazreti Hüseyin'in mücadelesini, ortaya koyduğu o gayreti, Sonunda da işi şehadet ile taçlandırdığını az çok hepimiz biliyoruz. Yine tarihin ışığında bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Özellikle de kendi dünyamıza bazı izler taşıma adına da beraberce inşallah gayret vereceğiz. İşin bidayetinde zeminde oluşması için bazı şeyleri nazarlarınıza vermeye çalışacağım. Çünkü o zemindeki bilgi bugün konuşacaklarımızı, bugün üzerine bina edeceklerimizi daha da anlaşılır kılacak bizlere. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize iki emanet bırakarak gitti. Defaatle de o hadisi burada nazarlarınıza verdim ben. Biri Allah'ın kitabı idi, biri de sünnet-i Resulullah idi. Başka bir hadiste yine aynı bu meyanda olan hadislerin başka bize aktarılan varyantlarında rivayetlerinde biz Resulullah'ın sünneti yerine ehli beyt ifadesini görürüz bu asla bir çelişki değildir orada aslında ehli beyt olarak ifade edilmesi ya da başka hadislerde sünnet denilmesi birbirini tamamlayan iki bilgidir neden? çünkü biz Allah'ın kelamı olan Kur'an'la Muhatap olundu ki Rabbimizin bir tenezzülüydü o bize. O bize tenezzül etmeseydi bizimle konuşmazdı ve biz o hakikatlerden bir haber yaşardık. 6.236 ayetle dinin aslında sözlü manada temel esaslarını Rabbimiz bizlere o ayetlerde öğretti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yaptı? Kur'an'dan aldıklarını hayata aktardı. Böylelikle de Kur'an-ı Natık oldu yani konuşan Kur'an oldu, kuran Hay oldu yani yaşayan Kur'an oldu. Dolayısıyla sünnet dediğimiz zaman her an bir rehberiyetten bahsetmiş oluyoruz. Yani ortada fiili anlamda bir rehberlik var, o işte sünnettir, işin ameli anlamdaki boyutudur, hayata yansıyan yüzüdür. Bizler o rehberiyeti işin bidayetinde aleyhissalatü vesselam efendimizle beraber yaşayan ashab-ı kiramın hepsinin üzerinden gördük. Ama süreç içerisinde bu iş için özel olarak istihdam edilen de ehli beyt oldu. Aslında birisi genel manada o temsiliyeti ve rehberiyeti ifade ediyordu ki onun adı sahabeydi özelde de o temsiliyeti ve rehberiyeti ifade eden Ehl-i Beyt'ti. Neden? Çünkü onlar aleyhissalatü vesselam Efendimizin ev halkıydı, hane halkıydı, o evde yaşayan, o evde büyüyen, o evde yetişen insanlardı. Takdir edersiniz ki evin içinde olan insanların, evin dışında olan insanlara karşı bilgi itibariyle de sünnetin ana kaynağı olan, aleyhissalatü vesselam efendimizi tanıma itibariyle de farklı bir konumu vardı zaten biz tarih içerisinde de bu konumun ne olduğunu biliyoruz şimdi efendimiz aleyhissalatü vesselam giderken ümmete iki emanet bırakarak gitti Kur'an sünnet Kur'an ehli beyt sünnetle ehli beyti aynı anlamda kullandığımızı söyledik ehli beyte de ümmeti emanet etti burası çok önemlidir Ehli beyte de ümmeti emanet etti. Eğer biz bu emanet edişi anlamazsak ne Hazreti Hasan'ın ne Hazreti Hüseyin'in ne de ondan sonra gelen o silsilenin içerisinde olan o rehberlerin verdikleri mücadeleyi anlayabiliriz. Bakın bir mukayese daha yapalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat edip, Hazreti Ali'nin şehadetine geldiğimiz zamanki sürece işi getirdiğimizde Hicret'in 40. yılından işi başlatmış oluruz. 40. yıldan Hicret'in 61. yıl olan 61. yıla olan Kerbela'ya kadar 21 yıllık süre zarfında ümmetin tarihi içerisinde çok zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. O süreçlere birazdan biraz daha fazla değineceğiz. Bu süreç içerisinde ashabın büyüklerinin bir çoğunun vefat ettiğini biliyoruz. Mesela Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali Hizret'in 40. yılı işte onun şehadeti Zübeyh bin Avvam, Talha İbni Ubeydullah aklınıza gelen ashabın büyüklerini sayın ancak vefat etmeyenler de var. Hatta Ashabın büyüklerinin vefat ettiğini hatırladığımız zaman aklımıza Hazreti Ali'ye nispet edilen bir rivayet de gelir. Hani Kufeliler bir gün Hazreti Ali'ye sormuşlardı ya niye senin günlerinde hep bu sıkıntılar çıkıyor? Niye Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın döneminde bu sorunlar yoktu da senin günlerinde var diye bir soru sorduklarında ne demişti Hazreti Ali? Onların günlerinde onlar vardı biz de vardık. Ama bizim günlerimizde onlar yok siz varsınız adeta söylediği o söz nasılsanız öyle idare olursunuz nebevi buyruğunun alice bir ifadesiydi. Hazreti Ali öyle tarif ediyordu o şeyi o güne geldiğimiz zaman hicretin 61. yılına kadarki süreci söylüyoruz Kerbela hadisesine kadar. Ashabın büyüklerinden birçoğunun vefat ettiğini biliyoruz vefat etmeyenler de var mesela Ayşe anamızın vefat tarihi hicretin 58. yılıdır Kerbela'dan 2 yıl önce vefat etti o günlere kadar birçok hadiseyi yaşadı Ayşe Ana'mız. Yine Enes bin Malik'in çok uzun bir ömür yaşadığını biliyoruz. Zeyd bin Erkam'ın, Cabir bin Abdullah'ın, Ebu Hureyre'nin, Ebu Berze el-Esleminin, Ebu Said el-Hudri'nin sayın gitsin, Allah hepsinden ebeden razı olsun. Bunların hepsi o günlerde yaşıyordular ve o olayların birçoğunu bizzat gördüler. Vefat eden sahabilerinde de biz çocuklarının yaşadıklarını biliyoruz. Mesela. Hazreti Ebu Bekir yoktu ama oğlu Abdurrahman yaşıyordu hayattaydı. Zübeyir bin Avvam yoktu ama oğlu Abdullah hayattaydı. Hazreti Ömer yoktu ama oğlu Abdullah hayattaydı. Hazreti Osman yoktu ama oğlu Eban hayattaydı. Ali yoktu ama oğlu Hüseyin hayattaydı. Çünkü bahsettiğimiz tarih aleyhissalatü vesselam efendimize çok yakın bir zemin. Şimdi asıl soruyu soruyoruz. Neden Hazreti Hüseyin'in tavrı bildiğimiz tavır oldu da bu adını andığım sahabilerin tavırları farklı tavırlar oldu. Asıl üzerinde durmamız gereken mesele burasıdır. Bunun sebebi aslında belli biraz önce satır aralarında söyledim ama bir daha tekrar edeceğim. Ehli Beyt'e biçilen bir rol vardı. O rolün gereği Hazreti Hüseyin bile bile ölüme yürüdü. Ama şu gerçeği bir kez daha çok ciddi bir biçimde zihinlerimize oturtmalıyız ki dışarıdan bu manada bize verilen zararlı telkinata zihinlerimizi kapatıp bu manada dikkatli olarak tavrımızı doğru bir biçimde belirleyebilelim. Asla ashab-ı kiram efendilerimiz o dönemde yaşayanların Hepsi için aynı şeyi söylüyoruz. Hepsi için aynı şeyi söylemekte en ufak bir tereddüt de görmüyoruz. Bir neme lazımcılık asla yapmamışlardı. Bir eyvallah yoktu sahabenin büyük bir kısmında. Asla onlarda birilerinin iddia ettiği gibi saltanatın haşa şakşakçıları olmamıştılar. Düzenin adamı olmamıştılar. Rahatsızdılar onlar. Rahatsızlıklarını da beyan ediyorlardı ama tavırlarının aynı olmaları mümkün değildi. Kiminin tavrı sükunet tavrıydı. Abdullah İbni Ömer gibi sessiz bir muhalefet yürütüyordu. O sessiz muhalefet bazen sesli muhalefetten daha zor olduğunu geçen ders Haz Hazreti Hasan'ı işlerken size söyledim. İçine akıtmanın dışa yansıtmadan daha ağır olduğunu söyledim size hatırlayın. Ve orada sahabenin ortaya koyduğu o tavrın nasıl bir tavır olduğunu algılayın. Çünkü bildiğimiz bir hakikat var ki Hazreti Hüseyin'in 11 yıl boyunca kesintisiz tavrı da sükunet tavrıydı. Abisi Hazret Hasan'ın şehadeti Hicri 49... Yezid'in Medine valisi Velid İbni Utbe'ye gönderdiği mektup ve başlayan süreç hicri atmış. 11 yıl boyunca Hazreti Hüseyin'in tavrı sükunet tavrıdır. Kim diyebilir ki sükunet tavrı haşa zillet tavrıdır diye. Bunu dediğiniz zaman bilir bilmeden aslında Hazreti Hüseyin'i de Hazreti Hasan'ı da o işin içerisine dahil etmiş olursunuz ki bu çok tehlikeli bir şeydir. Dolayısıyla sükunet tavrı aslında mücadelenin yöntemlerinden bir yöntemdir. O tavırlardan bir tanesi mücadele tavrıydı. Abdullah İbn Zübeyir'in benimsediği oydu. Ehli Beyt'le beraber hareket etmedi ama hiçbir zamanda Emevilerin zulmüne eyvallah etmedi. Ve işin neticesinde bunu kanıyla ödediğini nasıl bir şekilde noktalandırdığını hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla burada... Hazreti Hüseyin'in sükunet tavrını bozup izzet ya da şehadet tavrına bürünmesinin sebebi ehli beyte biçilen yüklenen misyonla alakalıydı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmete Kur'an'ı ve ehli beyti emanet ederken ehli beyte de ümmeti emanet edip gittiği zaman kapıların kapandığı hizmet alanlarının bittiği zulümlerin mescitlerin minberlerine kadar geldiği zulümlerin evlere kadar geldiği Hazreti Hasan hanımı tarafından zehirlendi biliyorsunuz zulümlerin evlere kadar geldiği bir zaman diliminde yapılacak bir tek iş vardı o da ölmekti ölmekti ölmekti işte Hazreti Hüseyin'in yaptığı da buydu onun ölümü uykuda olan ümmeti diriltme adına bir ölümdü aslında ümmeti diriltmek için o kendinden vazgeçiyordu kimin gibi aleyhissalatü vesselam efendimizin bize anlattığı mümin genç gibi sihirbazın yanından rahibin yanına gidip yetişen sonra o kralın zulümleri altında inleyen ne yaptıysa kralın öldüremediği o gence sonra o gencin tavsiyesini hatırlayın ne demişti beni bağla şu ağaca al eline ok ve o oku bana at atarken de bu gencin Rabbinin adıyla de o ok bana isabet edecek demiş kendisini aslında kralın önüne koymuştu niçin yapmıştı mümin genç onu Diriltmek için yapmıştı feda edecekti o kendini binleri diriltecekti milyonlar dirilecekti milyonlar kıyamete kadar onun yaptığı o büyük işle o işin adı isardı isardı o işin adı yaşamak için yaşamak değil yaşatmak için yaşamaktı onunla aslında binleri milyonları diriltecekti Allah'ınızın aşkına söyleyin. Hazreti Hüseyin'in kıyamını okuyan gerçek manada okuyan durabilir mi yerinde? Sizi bizi bile diriltmiyor mu şu asrı felakette yaşayan insanlar olarak? Varın siz yüzyıllardır sona kadar da bu iş gidecek zaten. Hazreti Hüseyin'in kimlere ilham kaynağı olduğunu burada anlayın. O öyle bir mücadele ortaya koydu ki Kerbela'nın toprağına akıttığı o kanla binleri milyonları diriltti, diriltmeye de devam edecek. İnşallah biz de dirilmek için ondan istifade etmeye çalışacağız. Şimdi gelin öyleyse zeminde bu bilgi olsun. Gidebildiğimiz yere kadar Hazreti Hüseyin'in efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın vefatının arkasındaki hayatını alarak bir yürümeye başlayalım. Efendimiz vefat ettiğinde Hazreti Hasan kaç yaşında? 8. 1 yaş var aralarında 7 yaşında Hazreti Hüseyin halifeler döneminde Hazreti Hasan'ın hayatını geçen ders anlattım aynısını Hazreti Hüseyin içinde yazın ne yapmışsa abisi Hasan her tabloda Hüseyin de vardır. Babası halife olunca Hazreti Ali Hüseyin yine aynen abisi gibi babasının yanındadır. Cemel'dedir sıfındadır, Nehveran'da haricilerle mücadelededir. Babası şehit olup halife olunca abisi abisinin yanındadır. Altı ay sonra abisi hilafeti Muaviye bin Ebi Sufyan'a devrettiği zaman abisinin karşısında ama yine onun yanındadır. Biliyorsunuz orada Biraz o mesele hakkında Hazreti Hasan'la tartışmaları olmuş sonra Hazreti Hasan'ın haklı olduğuna kanaat getirmiş ve abisine hep destek olmuştu. O günden sonra Hazreti Hasan'la beraber Medine'ye gelir o ana kadar Kufededir Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan şehit olacağı ana kadar da Medine'de kalacaktır. Hazreti Hasan hicri 49'da şehit olduktan sonra da Hazreti Hüseyin'in mekanı, Dedesinin ve babasının hicret mekanı olan Medine'dir. Hep orada irşattadır. Hep orada halkın talimiyle terbiyesiyle uğraşacaktır. 11 yıllık süre içerisinde sessiz bir muhalefet gösterirken aslında durmayacak. Yine de orada İslam toplumunun çözülmesini önleyebilecek adımları Gücü nispetinde ve o günkü şartlar nispetinde yerine getirecektir. Hazret Hüseyin'in o günkü yıllarına dair bir ayrıntıyı bize verir Ebu'l-Fida. Ebu'l-Fida Eyyubi tarihçilerinden bir tanesidir. El Muhtasar isimli iki ciltlik çok önemli bir tarihi kitabı da var. Başka kaynaklarda olmayan bir bilgiyi aktarır. Onun için o kaynak hakkında size bilgi verdim. Başka kaynaklarda en azından benim görmediğim bir bilgide bilgi Ebu'l Fida der ki Hicretin 51. yılında 3. İstanbul seferinde Hazreti Hüseyin de vardır. Yani o ordunun içerisinde sahabenin o kuşatma sırasında biliyorsunuz 3 ordu 3 sefer düzenlendi Kostantiniye o günkü adıyla 3. sefer Hicretin 51. yılıydı ve o sefer sırasında Hazret Hüseyin de ordunun içerisinde olduğu söylenir ama bunu başka bir kaynakta doğrulatamadığımız için ne kadar doğru ayrıca bir değerlendirmeye ve araştırmaya değer bir konu bu. O günlerde 11 yıllık o sükunet tavrında Hazret Hüseyin'in Medine'deki o hali öyleyken hicretin 56 ve 57. yılında İslam toplumunda sesli bir biçimde bir meselenin konuşulmaya başlandığını görüyoruz o güne kadar yok çünkü Hazret Hasan'la yapılan anlaşmanın maddelerinden bir tanesi neydi Muaviye bin Ebi Sufyan vefat edince halife seçimini ümmete havale edecek bir başka rivayete göre aktardım o kaynakları onun için tekrara girmiyorum bir başka rivayete göre ise Hazret Hasan'ı eğer o yoksa Hazret Hüseyin'i bırakacaktı ama 56-57 hicri yıllarında Muaviye bin Ebi Sufyan'ın oğlu Yezid'i velihat tayin etme noktasında bazı çabalara girdiğini görüyoruz. Ve bu konuda ümmetten destek alma, biat alma adına bazı gayretler içerisine girer. Bu konuda biatından endişe ettiği dört ismi de bizzat kendi gelip ziyaret etmek ister. O çok iyi biliyordu ki Ümmetin bir çoğu o gün yaşayan sahabiler ve sahabi çocukları istemeyerek olmasa bile kerhen biat edecekler ama dört isim vardı ki toplum içerisindeki temsiliyetlerinden dolayı bunlar biat etmeyecektiler. Kimdi bu dört isim? Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdurrahman, Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Abdullah, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ve Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin. Bu dördü. Temsiliyet makamında oldukları için ne olursa olsun başlarına geleceği ne olursa gelen ne olursa olsun biat etmeyeceklerdi. Bunu bildiğinden dolayı onları gelip ziyaret edip gönüllerini alıp hayattayken biat almak istedi. O çıkıp Şam'dan Medine'ye gelince bu dört isim Medine'den Mekke'ye gittiler. Sırf görüşmemek için ama Muaviye bin Ebi Sufyan Medine'den Mekke'ye gitti. Onları gördü onlarla konuştu dördü de biat etmeyeceklerini söyledi ama Muaviye bin Ebi Sufyan asla onları zorlamadan çıkıp tekrardan Şam'a gitti vefat edeceği sırada da oğlu Yezide bu konuda bir vasiyette bulundu bu dört isme ilişme onlardan biat konusunda ısrarcı olma eğer ederlerse ederler etmezlerse etmezler asla sen onlarda Onlara bu konuda ısrarcı olma demişti. Ama Yezid ne yazık ki babasının bu vasiyetini ve tavsiyesini unutacak, ihmal edecek. Hatta babasının hemen vefatının arkasından hilafet makamına geçer geçmez yapacağı ilk iş bu olacaktı. Daha Muaviye bin Ebi Sufyan'ın vefat haberi Medine'ye gelmeden bir mektup yazacak Vali Velid bin Utbe'ye. Bu üç isim çünkü onlardan bir tanesi o günlerde Rah Rahim Rahman'a yolcu olmuş Abdurrahman bin Ebi Bekir Hicri 59'da vefat etmiştir. Geriye kalan üç isim ne şartta olursa olsun biat edecekler. Onları çağır onlardan bana biat al eğer biat etmezlerse başlarını uçur ve başlarını bana gönder. Mektup geliyor Velid bin Utbe'ye. Velid bin Utbe'nin eli ayağı birbirine dolaşıyor çünkü istemiyor böyle bir şey yapmayı o günkü Medine'nin şartları da buna müsait değil yapmamak için biraz farklı yollar arıyor ama o günler Medine'de olan Mervan bin Hakem biraz bu işi yapması konusunda velidi sıkıştırıyor velit en sonunda bu üç ismi ayrı ayrı çağırıyor huzuruna üçü de bir miktar mühlet istiyorlar yani o anda sert bir tepki koyduklarına dair gösterdiklerine dair bir rivayet yok bir mühlet istiyorlar ve o mühlet alınır alınmaz da üç isim de ayrı ayrı Medine'den Mekke'ye doğru hicret ediyorlar çünkü artık o günlerde Medine'de yaşamak çok kolay olmayacaktır onlar için Velid bin Utbe Yezid'in bu emrini yerine getirmek için elinden geleni yapacak hiçbir şeyi, şeyden de çekinmeyecek öyle bir sıkıntılı sürece sokmamak için Medine'de kan dökülmesini de istemediklerinden dolayı böyle bir karar alıyorlar ayrı ayrı üçü de ailelerini alarak Medine'den Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Hazret Hüseyin yola çıkacağı sırada baba bir kardeşi olan Muhammed Hanefi'ye önüne çıkıyor ve onun gitmemesi için ısrarda bulunuyor. Ama Hazret Hüseyin ona gitmem lazım. Burada kalırsam iş daha da sıkıntıya girecek diye Kardeşine sabır tavsiye ederek sabır telkin ederek bütün ailesini yanına alarak yola çıkıyor. 10 gün sürecek zorlu bir yolculuktan sonra Medine'ye varıyor. Medine'den çık Mekke'ye varıyor. Medine'den çıkış tarihini de söyleyeyim size. Hicri 28 Recep 60 miladi ise 4 Mayıs 680 tam böyle bir günlerde miladi karşılık olarak böyle bir günlere denk gelen bir günde ailesini yanına alarak Medine Mekke'ye doğru yola çıkıyor. O zorlu yolculuğu bitirdiği zaman Mekke'ye de haber gitmiş. Mekke valisi Hz. Hüseyin'i ve ailesini Mekke'ye almayacak. Onun için de gizli bir biçimde Mekke'ye girecek. Nasıl bir hale girmiş İslam toplumu görebiliyorsunuz değil mi? Aleyhissalatu vesselam efendimizin feth ettiği Babası Hazreti Ali ile putları devirdiği Kabe ve Mekke'ye şimdi peygamberin torunu ve Ali'nin oğlu giremiyor. Gizli bir biçimde farklı yollardan Mekke'ye girecek. Amcası babasının amcası Hazreti Abbas'a ait bir eve de gelip yerleşecek. O eve yerleştiğini duyan Mekke ahalisi ve Hicaz. Bölük bölük gelip Hazreti Hüseyin'i ziyaret edecekler çünkü onlar diyorlar ki Resulullah'ın oğlu gelmiş biz gidip ziyaret edelim ve bir anda Hazret Abbas'ın o evinin önü adeta miting alanına dönüyor insanlar gelip ziyaret ediyorlar hoş geldin diyorlar hal hatır soruyorlar bu işleri de o gün Mekke valisi olan Yahya İbni Hakim endişeli bir biçimde izliyor. Casuslar dikmiş dört bir tarafa Hazreti Hüseyin'i gözetim altına almış. Ne yapıyor ne ediyorsa her şeyden haberdar oluyor ve Şam'a Yezid'e bu işleri haber veriyor. Mekke'deki olay böyleyken Şam'da yezit olaydan endişeli bir biçimde tedbirler alıp bu işi yaparken... İslam coğrafyasının bir başka yerinde farklı bir hareketlilik daha var. O hareketlilik de Kufedir. Kufede ne oluyor? İnsanlar toplanmışlar bir araya şunu konuşuyorlar. Diyorlar ki Hazreti Hüseyin biat etmedi Yezide Medine'den Mekke'ye geldi. Bu bir kaldırıdır. Yakın bir zamanda bir kıyam çıkacak ortaya. Biz onun babasına ihanet ettik defaatle onun abisi Hasan'a ihanet ettik defaatle en son Hasan içimizdeyken yaralanmasına da sebep olduk şimdi bize bir fırsat doğdu eğer sadakat gösterir Hazreti Hüseyin'i buraya davet eder ve ona destek olursak Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getiririz. Ve bu meseleyi konuşmaya başlıyor. Kufe ahalisi Basra'da konuşmaya başlanıyor. O bölgenin saygın olan isimleri bir istişare heyeti kuruyorlar. Olayı bir kendi aralarında konuşa konuşa şuna karar veriyorlar. Mektuplar yazalım Hazreti Hüseyin'e davet edelim gelsin Kufe'ye. Yezide karşı Kufe'de bir mücadele başlatıp ona destek olalım elimizden ne geliyorsa onu yapalım. Ve başlıyorlar mektuplar yazmaya. Bütün saygın isimler Kufede kim var, varsa aile büyükleri o gün insanların itibar ettiği isimler onlar mektuplar yazıyor. Halk mektuplar yazıyor. Çuval çuval mektuplar geliyor Kufeden Medine'ye hatta. İlerleyen zamanlarda söyleyeceğim size Hazreti Hüseyin Kerbela'nın meydanında bir çuval o mektuplardan kaldıracak şöyle eliyle beni buraya bu mektuplar getirdi deyip o mektuplara da işaret edecekti ama Hazreti Hüseyin Kufen'in ahalisini çok iyi tanıdığı için o mektuplardan hiç harekete geçmedi binlere binlere varan o mektuplar Hazreti Hüseyin'e karşı Kufelilerin güvenini ve itimadını sağlamadı. Bu sefer ne yaptılar Kufeliler? Bir tane heyet seçtiler kendi aralarında. En saygın isimler o heyetin içerisinde o heyet Medine, Mekke'ye geldi. Hazreti Hüseyin ile bizzat görüştü. Hazreti Hüseyin'i ikna etmenin gayretini verdiler. Hazreti Hüseyin yine ikna olmadı. Onlar çok ısrar edince Hazreti Hüseyin dedi ki o zaman ben amcamın oğlu Müslim bin Akil'i size göndereyim. Mü Müslim gelsin kendisi bizzat görsün. Onun bana göndereceği mektuba göre de ben hareket edeyim. Yani Hazreti Hüseyin'i bu konuda bazen bazı tarihçiler tedbirsizlikle suçlarlar da aslında beşer olarak kul olarak Hazreti Hüseyin elinden geleni de yaparak harekete geçmiştir. Daha ne yapsın? Mektuplar gelmiş kanmamış, temsilci heyeti gelmiş gitmemiş. En son amcasının oğlu Müslim bin Akil'i göndermiş. Müslim bin Akil'in gönderdiği mektup üzere Hazreti Hüseyin, Hüseyin harekete geçmiştir. Ondan sonraki de şimdi sizlere anlatacağım. Müslim bin Akil'i Hazreti Hüseyin gönderiyor. Mekke'den Kufe'ye zorlu bir yol birçok sıkıntıları yaşayarak Hazreti Akil'in oğlu Müslim bin Akil ki biliyorsunuz Akil Cafer'in de büyüğüdür Hazret Ali'nin de zaten büyüğüdür Ebu, Ebu Talib'in en büyük oğlu Talib'in de küçüğüdür Miladi 580'dir Akil'in doğumu farklı bir isimdir Akil bin Ebi Talib pek Hazreti Ali ile Cafer bin Ebi Talib'e de benzemez ama çocukları tam amcaları gibidir Cafer'e benzerler Ali'ye benzerler Müslim bin Akil de o çocukları içerisinde farklı bir yeri olan birisidir ve her daim Ehli Beyt ile beraber Hazreti Hüseyin'in emri dairesinde hareket eden birisidir. Böyle bir özelliği olduğu için zaten Hazreti Hüseyin gönderiyor Müslim bin Akil'i gidiyor Kufe'ye Kufeliler büyük bir törenle karşılıyorlar binler dökülüyor sokaklara. Herkes Hazreti Hüseyin'in amcasının oğlu elçisi gelmiş diye neler neler yapıyorlar. Sonra Müslim bin Avsece isimli Kufe'nin en saygın isimlerinden biri olan o zatın evine gidiyor. O evde üç gün kalıyor. Tarihi bilgilerin rivayetlerin bize verdiği bilgi şudur. Üç gün boyunca Müslim bin Avsece'nin evinde Müslim bin Akil'e biat edenlerin sayısı 12.000'i aştı bir başka rivayette sayı 30.000'dir hadi biz makul olanı konuşalım 12.000 kişi bizzat gelip tek tek Hazreti Hüseyin adına amcasının oğlu Müslim bin Akil'e biat etmiş 3. gün mescitte bir konuşma yapıyor İnsanlar tekbirlerle Büyük bir coşkuyla o konuşmayı dinliyor ve Hz Hüseyin'in adına orada metiyeler düzülüyor. Bunları görünce Müslüm bin Akil diyor ki bu sefer tamam Kufeliler artık akıllanmış. ihanet etmeyecekler bu kadar şey ortaya konmuş bundan sonra olacak bir şey yok. Bir mektup yazıyor vardığının üçüncü ya da dördüncü günü Hz Hüseyin'e hitaben. Ve mektupta diyor ki geldim Kufeyi gördüm çok iyi bir halde. Sana karşı inanılmaz bir bağlılıkları var. Bu bağlılık bozulmadan, yezit Şam'dan burayı karıştırmadan, mektubum sana ulaşınca acele olarak gel. Mektup Kufeden Medine'ye gönderiliyor. O günkü şartları düşünün artık bir mektup kaç günde giderse, o kadarlık süreç içerisinde ulaşıyor Hz Hüseyine. Peki olaylar böyle olurken, böyle mi gelişiyor? Yok. O günler Kufen'in valisi ensardan bir sahabidir Numan bin Beşir. İnşallah Bayburt'ta biz Numan bin Beşir diyeceğiz farklı bir isimdir Numan bin Beşir. ehlibeyte de muhabbeti var Kufen'in valisidir. İçten içe Hazreti Hüseyin'e olan o teveccühü de yüreğinde saklıyor izhar etmiyor Numan bin Beşir. Ama hiçbir fiili anlamda bir şey yapmıyor. Yezid Numan'ın orada zayıf kaldığını görünce anında o gün için Basra valisi olan Ubeydullah İbni Ziyad'a bir mektup yazıyor Bırak diyor Basra'ya kardeşin Osman bin Ziyad'ı git kufeye Müslim bin Akil'i öldür başını bana gönder Eğer Hüseyin gelirse Hüseyin'i de asla kufeye sokma bunu yapacak birisi midir Ubeydullah İbni Ziyad yapacak birisidir o günün tarihinin çok farklı bir ismidir babası da zalim birisiydi işin neticesinde de nasıl olduğunu biliyoruz oğlu da babasını aratmayacak biridir Ubeydullah İbni Ziyad Basra'da Kufe'de Yıllarca valilik yaptığı zaman taş üstünde taş bırakmamıştır. Mesela Haccac bin Ebi Yusuf'u, Haccac bin Yusuf'u hepiniz tanırsınız. Ümmetin Firavun'u sayılabilecek kadar zulümde zirve birisidir. Ömer İbnül Abdurraziz onun zulmünü ifade etmek için bir gün şöyle bir şey diyecek. Ümmetin bütün günahı bir kefeye, Haccac'ın günahı bir kefeye konsa Haccac'ın günahları daha ağır gelir diyecek. Ubeydullah İbni Ziyad da haccacı aratmayacak bir zalimdir. Öyle bir zalim olduğu için Yezid ancak onun gibi biri Kufelileri yola getirir diye ona böyle bir mektup yazıyor. Peki ne yapıyor bu adam? Bu adam Kerbela hadisesinde 32 yaşlarındadır. Dikkat edin yaşına ibretvari bir şahsiyettir gerçekten. 32 yaşında. Elinde Hz. Hüseyin'in kanı varken aradan 6 yıl geçmiş, yaşı 38 olmuş. O günler Muhtar es sekafinin hareketi dalga dalga yayılmış o bölgede. İbnü'l-Eşter isimli muhtarın komutanlarından bir tanesi Ubeydullah'la yaptığı savaşı kazanır ve bir Muharrem günü hem de bir Aşura günü, o Muharrem günü Ubeydullah İbn Ziyad'ın başını koparır. Hüseyin'e ne yaptıysa aynısını ona yaptırır ve bu zat 38 yaşında arkaya bir zürriyet bırakmadan elinde Hüseyin'in kanı varken ve dünyalıkta hiçbir şeyi tatmadan Allah'ın huzuruna gider. Allah'ın huzurunda nasıl bir hesap vereceğini de Rabbimiz bilir böyle bir şahsiyet ibretvari bir şahsiyettir gerçekten tarihi zaten biz böyle okumalıyız. İnsanın böyle bir zihniyetle nereye varacağının en açık göstergesidir işte bu. Ubeydullah İbni Ziyad Hazreti Hüseyin'in o kanıyla birlikte tarihte hep anılacak. Onun karşısında adı anılanlar da farklı bir biçimde anılacak. Mesele tarafın nerede olduğu meselesidir. Yezid'den aldı mektubu kardeşini bıraktı yerine geliyor. Nasıl geliyor biliyor musunuz kufeye? Hicazlılar gibi, gibi giyinmiş asla Basralılar ya da bir asker gibi değil görenler onu Medine'den gelir zannederler yüzünü de tamamen kapatmış sadece gözleri görünüyor yanına da çok fazla asker almamış askerleri de hep onun gibi giymiş bir taktikle geliyor aslında Kufe'ye doğru yaklaşırken Kufeliler o gün kimin yolunu gözlüyorlar? Hüseyin'in yolunu gözüyorlar zannediyorlar ki gelen Hüseyin'dir zaten o da o taktikle geliyor o halde ve insanlar Resulullah'ın torunu geliyor diye yollara dökülüyorlar ona selam veriyorlar elini ayağını öpmeye çalışıyorlar o da tek bir kelime etmiyor sadece halkı selamlıyor ama o anda yaptığı bir şey var Hüseyin'in taraftarı olan aile büyüklerini tek tek tespit ediyor. Kim bunlar zihnine kaydediyor hemen arkasından hesap başlayacak ve bu halde vilayet sarayına kadar geliyor. Sarayın kapısına geldiği zaman yüzünü açtığında insanlar anlıyorlar ki gelen Hazreti Hüseyin değil Ubeydullah İbni Ziyad'dır. O anda saf değiştirenler oluyor çünkü Ubeydullah İbni Ziyad'dan korkanlar vardır. Çok da korkulacak birisidir zaten. Saf değiştirenler oluyor. Bazıları biraz daha cesur davranıyor. Orada savaşmaya başlıyorlar. Ama Ubeydullah İbni Ziyad yolunu buluyor. Sarayın içerisine giriyor. Kapılar kapanıyor. O anda emniyet tesis ediliyor. Bir hafta içerisinde dikkat edin. Nasıl bu süreç gelişmiş. Buradan daha yanlayacağız. anlayacağız. Bir hafta içerisinde Hazreti Hüseyin'in lehine olan o atmosfer bir anda Yezid'in lehine dönüşüyor. Niye? Nasıl alınacak ve ikna edilecekse o insanlar İbni Ziyad öyle ikna etmiştir. Kimilerini parayla satın almıştır büyük paralarla kimilerini korkutup zindanla işkenceyle kendi safına çekmiştir. Kimilerini de gerçekten tutuklatmış işkenceler yaptırmış netice itibariyle de öldürmüştür. Hani İbni Urve Ehli Beyt'e sadakatinden dolayı İbni Ziyad tarafından öldürülen isimlerden bir tanesidir ki Allah ondan ebeden razı olsun çok farklı bir isimdir. Muhabbetinin bedelini ödemiş birisidir. Ve bir hafta içerisinde işler tamamen değişir. Kufa yine ihanet şehri olur. Müslim bin Akil yalnız başına kalmış olur. 3-5 adam dışında yanında hiç kimse yok. Çırpınıyor mektup gitmiş Mekke'ye. Hazreti Hüseyin gelecek mektup gider gitmez. Hatta oraya ne yazmıştı Müslim bin Akil? Çabuk gel diyecek. Bu mektup oraya ulaşacak Hazreti Hüseyin gelecek endişesiyle Müslim bin Akil artık biyattan miyattan vazgeçmiş. Kendi canından da vazgeçmiş. Bir tane adam bulayım da mektup göndereyim Hazret Hüseyin'e gelmesin bu ihanet yurduna. Bir adam bulamıyor. Hiç kimse cesaret edip de böyle bir mektubu taşımak için yola çıkmıyor. Nasıl bir iş? Nasıl bir hal? İnsan anlamakta zorlanıyor değil mi? Ama inanın. Bugün de yaşıyoruz aynı şeyleri farklı şekillerde de olsa ben kıyası size bırakıyorum yapın Allah aşkına kıyası ki Kerbela yeniden yaşanmasın Kufeler olmayalım biz Medineler olalım bu kıyas yapılmazsa böyle bir şey olmayacak ve tarihte kalacak ne olacak sonra Müslim bin Akil çember gittikçe yanında daralacak ne yapacak mektup ulaştırmayacak Ubeydullah İbni Ziyad her geçen gün biraz daha çemberi daraltarak Müslim bin Akil'e Kufede yaşam hakkı vermeyecek. Artık öyle bir noktaya gelecek ki hiçbir ev almayacak. Bir gün Kufede rastgele bir evin içerisine girecek. Girdi ev dul bir kadına aittir. Tav'a isimli bir kadın Bilal isminde de bir oğlu var. Kadına kendisini tanıtacak. Ben Hazreti Hüseyin elçisiyim diyecek beni sakla diyecek. Kadın saliha bir kadın saklamaya karar verecek canı pahasına. Ve orada Müslim bin Akil birkaç gün o evde kalacak. Bilal 15-16 yaşlarında bir delikanlı ne olduğunu sormaya çalışıyor annesine. Annesi gider söyler diye birkaç gün gizliyor sonra söylüyor annesi. Annesini kurtarmak için Bilal gidiyor İbn Ziyada Müslim bizim evde diye ihbar ediyor. Ve bir grup asker geliyor, evi kuşatıyorlar. Müslim bin Akile çıkıp teslim olmasını istiyorlar. Müslim bin Akil artık yapacak bir şey olmadığını anlayınca çekiyor kılıcını ve onlarla savaşmaya başlıyor. Öyle ki onlardan 5-6 tanesini yere seriyor. Ama kendisi de yaralanıyor kollarından omuzlarından kılıç darbeleriyle bir kılıç darbesi iniyor üst dudağını koparıyor altını da ikiye ayırıyor. Bu ayrıntıyı niye verdiğimi söyleyeceğim şimdi o halde düşüyor. Düşünce de askerler tutukluyorlar ve saraya doğru getiriyorlar. Şimdi saraya gelirken bir tablo aktaracağım size. Ne olur o tablodaki bazı şeyleri bizatihi muhatap kendiniz olarak kendi üzerinize alarak anlayın anlayın ki bu da da bugün bu dersi yapmamızın bir anlamı olsun asıl maksat o zaman hasıl olsun askerler tarafından taşınıp gelince zor yürüyor zaten Müslim bin Akil sarayın kapısına gelince susuzmuş susuzluktan sinesi çatlayacak bir anda askerlere diyor ki bana bir su verir misiniz? askerler vermiyorlar. O hali uzaktan seyreden Amr İbn Hureys isimli zat kölesi Süleyman isimli zata diyor ki al bu tası ona bir su götür. Suyu alıyor, Müslim bin Akile götürüyor. Müslim bin Akil'in kolları yaralı olduğu için kollarıyla, elleriyle tutup suyu içemiyor. Ağzıyla şöyle suya eğiliyor. Eğilir eğilmez de dudağı yaralandığından dolayı bir anda tasın içi kan doluyor. O oh, suyu içemeyeceği için suyu boşatıyor köle Süleyman bir daha doldurup getiriyor. Bir daha eğiliyor yine içemiyor kan doluyor onu da boşatıyor. Üçüncü kez bir daha doluyor tam içecekken ön iki dişi tasın içine düşüyor. Ve Müslim diyor ki anlaşıldı Rabbim. Dünyadaki rızkımı kapatmış bana cennette su içirecek artık bana, bana bu dünyadan nasip yok diyor ve susuz bir biçimde İbn Ziyad'ın huzuruna gidiyor İbn Ziyad'ın huzuruna girdiği zaman o va vilayetin valilerin muhafızları valiye selam verdiği onu eğmeye çalışıyorlar ben asla zalimlere selam vermem diyor. Ve orada bir konuşma oluyor İbn Ziyad'la onun arasındaki uzunca bir konuşmadır. Çok da önemlidir o konuşmayı muhakkak okumakta fayda var. Asım Köksal Hoca Efendi'nin Kerbela faciasında Türkçesi var ilgilenenler oradan okusunlar. O uzun konuşmanın sonlarına doğru İbn Ziyad kararını açıklıyor. Sarayın tepesinde halkın göreceği bir şekilde idam edilecek ve cesedi günlerce teşhir edilecek ne diyor Müslüm bin Akil diyor ki İbni Ziyada bir şey istesem yapar mısın idamlıklara son şansı son sorusu sorulur değil mi o da onun gibi biz talepte bulunuyor kavmimden bir adamla beni görüştürür müsün benim kavmimden olan birisi Müslüm bin Akil'in bu talebini duyunca i̇bn Ziya tamam diyor. Şöyle o mecliste bulunanlara bir bakıyor kim var? İsimler var söylemeyeyim isimleri ama bir ismi seçiyor. Seçtiği isim Müslim bin Akil'in kavminden bir isim. Kim? Ömer İbni Sad. Meşhur sahabi Sad bin Ebi Vakkas'ın oğlu. Babaları arkadaş Ömer İbni Satla da Hazreti Hüseyin de Müslim bin Akil de Hazreti Hasan da aynı zeminde yetişmişler, hepsi çocukluk arkadaşları. Ona söyleyeceğim diyor. Ömer korkuyor gelmeye. Müslim bin Akil'in o talebini duyunca ibni Ziyad git diyor. Git bakalım ne diyecek. Varıyor Müslim bin Akil'in yanına. Askerler baş başa bırakıyorlar. Üç talepte bulunuyor. Asıl benim sizin dikkatinize vereceğim birinci madde. Bakın böyle bir zeminde Müslim bin Akil nasıl bir şey isteyecek ne söyleyecek? Ehli neymiş? Ehli olmak ne demekmiş? Gerçek manada bir mücahit ve bir müvahhid nasıl olunurmuş? Aslında söylenecek bu sözden anlayacağız. Zemini bir daha hatırlayın Allah aşkına ki sözün tesirini daha iyi anlamış olasınız. Yaralı bir biçimde o halini zihninizde canlandırın. Kufe'de ihanet görmüş, herkes tarafından terk edilmiş, bir yalnız başına kalmış. Böyle bir zeminde üç şey isteyecek. Birincisi diyor ki Ömer İbn-i Sada ben Kufe'ye geldim diyor. Kufelilerden 600 700 dirhem borç aldım. Falanca falancaya borcum var. Ne olur onları öde. Allah'a karşı beni borçlu gönderme. Allah aşkına ne dersiniz siz buna? Zemini bir hatırlayın ve bu sözü öyle anlayın. Bu sözü anladığınız zaman siz Ehlibeyt'in mücadelesini anlarsınız. Emin olun Hazret Hüseyin'in Kerbela'da cesedinin paramparça olması kadar mühim bir meseledir bu. Müslüm bin Akil'in oradaki o hassasiyeti bu işin din için yapıldığının en bariz göstergesidir. İhanet görmüşsünüz, terk edilmişsiniz, siz halen aldığınız borcun peşine düşmüşsünüz. Niye? Müslümanları yetiştiren... Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz onlara bunu öğretmiş çünkü. Bir gün gelmiş bir cenaze var mı bu zatın borcu demiş Efendimiz var demişler ya Resulallah. Arkadaşınızın cenazesini kılın ben kılmam demiş. Bu nedir Allah aşkına? Efendimiz bir şey öğretecek bir işin hassasiyetini öğretecek. Kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gelmemeyi öğretecek. Bu iş konusunda Allah'ın sözünün ne olduğunu öğretecek bu meselenin ne kadar mühim olduğunu öğretecek başka ne yapsın Efendimiz ne yapacak sahabe toplanacak o borç ödenecek ya Resulallah borcunu biz ödedik diyecek o zatın cenaze namazı öyle kılınacak bunu gören sahabe borç ödeme konusundaki hassasiyetini varın siz hesap edin. Müslim bin Akil de o mektepte o iklimde yetişen bir yiğittir onun tavrı da böyle olacaktır çok şey söylenir bu mesele hakkında ama asıl meselemiz bu olmadığı için geçiyorum ama ne olur bu konudaki hassasiyeti anlayın ve Müslümanlar olarak aç kalma pahasına dahi kimsenin hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmeme konusunda hassasiyetlerimizi daha da arttıralım. Bu mühim bir meseledir eğer istiyorsanız cenazenize peygamber aleyhissalatü vesselam teşrif etsin ashab teşrif etsin melekler teşrif etsin yapacağınız o iş sadece imamın haklarınızı helal edin sözüyle helal olsun diye orada söylemekten ibaret olmadığını bilerek Allah'ın huzuruna kimsenin hakkıyla gitmemek olduğunu bilin Müslim bin Akil bunu bilen yiğitlerden birisiydi İlk istediği o ikincisi Ömer diyor ne olur bir elçi bul Hüseyin'e haber gönder sakın bu ihanet yurduna gelmesin çünkü ben ona mektup yazdım o şimdi yolda geliyordur sen ona bunu ulaştır ve gelmesin üçüncüsü duydun İbni Ziyad'ın biraz önce ne dediğini senin onun yanında itibarın var kullan o itibarını benim cesedimi teşhir ettirme Niye bu derdi var Müslim bin Akil'in cesedi te teşhir olsa ne olur olmasa ne olur Abdullah İbni Zübeyir anası Esma ile konuşuyor Esma'ya diyor ki ben öleceğim ama korkum şu ki bunlar benim cesedimi teşhir edecekler Ana ne diyor Esma İslam'ın anası o Kesilen koyunun postu yüzülmüş ne olur yüzülmemiş ne olur? Sen onun derdinde misin? Bırak onu Allah'a diyor. Aslında Müslim bin Akil'in derdi de kendi bedeninin teşkil edilmesi değil. Ama orada İbn Ziyad onu niye yapacak? Bir daha kimse baş kaldırmaya cesaret edemezsin. İnsanların cesareti kırılmasın diye Müslim bin Akil gider ayak bile onu isteyecek. Ona sen ısrar et, cesedimi orada teşhir etmesin. Ömer İbni Sa'd bu üç talepten iki tanesini yerine getirecektir. Borcunu da ödeyecek, Hazreti Hüseyin'e temsilci de gönderecek ama üçüncüsünü yapamayacak. Ne yapacaksa İbni Ziyad onun sözüne itibar etmeyecek. Ve böyle bir konuşmanın ardından Müslim bin Akil muhafızlar eşliğinde... Sarayın damına çıkarılacak insanların bakışları altında şehit edilecek. Şehit edilirken onun söylediği bir söz var ki yaşatma meselesinde sahabenin genelinde olan bir cümlenin ve zihniyetin de bir göstergesidir. Zalimlere bir lanet var mı? Asla. Neye lanet var? Müslim bin Akil'in dilinde Allah'a amdolsun diyor. Bu hali bana yaşattı. Allah'ım bizi altı atan, bize yalan söyleyen, ve bizi yüzüstü bırakan, zalim kavim ile, sen aramızı ayır, onlar hakkındaki hükmü de sen ver. Ne zalimlere bir söz, ne başka bir şey. Ne diyor? O zalim kavim ile aramızı ayır. İhanet eden Kufelilere, aslında bir serzeniş var burada. Ne Yezid'e, ne İbn Ziyada serzenişi burada Kufelilerdir. Tek bir sedalarıyla orada canını feda ediyor. Ve Kufenin toprağına Ehlibeyt'in akıttığı kanlardan bir tanesi de Müslim bin Akil'in kanı oluyor. Kufedə hadiseler böyle. Mekke'de nasıl Hz. Hüseyin hazırlık aşamasında artık işi bitirmiş. Tarihler nedir? Dikkat edin tarihe. O tarihin üzerinden bir şey söyleyeceğim. Zekki 8 Zilhidce 608 Zilhidce 60 Hicri olarak. Zilhidce'nin 8'i yani Tevriye günü. Yarın Arafat, öbürsü gün bayram. Ve Zekki 8 Zilhidce günü Hz. Hüseyin yola çıkacak. Niye? Kalsa bir gün haccını yapsa. Üç gün kalsa şeytan taşlasa sonra yola çıksa olmuyor mu? Onlar mesajlarla büyümüşler aslında mesaj verecek Hazreti Hüseyin benim bu kıyamım hacdan daha mühim diyecek. Onun derdi bu yoksa hac yapmayı Hazreti Hüseyin bilmez mi? Oradayken 8 zil hitçede nasıl terk eder insan Mekke'yi? Ama vermek istiyor o mesajı. Yapılan o işin ehemmiyetini insanlara gösterme adına Hazreti Hüseyin'in işi budur. Çıkmaya hazırlanıyoruz insanlar bölük bölük karşılarında. Kim yok ki herkes geliyor onu ikna etmek istiyor. Herkese söylediği sözcüğü gitmem lazım diyor. Abdullah İbn Ömer geliyor, Abdullah İbn Abbas geliyor bu Said el-Hudri geliyor. Sayın o gün hayatta olan ve Mekke'de olan sahabileri zaten hac dönemidir. Sahabenin büyük bir kısmı da o gün Mekke'dedir. Birer birer Hz Hüseyin'e geliyorlar. Yalvarırcasına onu ikna etmeye çalışıyorlar. Hz Hüseyin'in söylediği söz şu gitmem lazım. Neden? O sevki ilahiye inanmış. Aslında Kerbela'ya gidişi onun kaderidir. Bile bile o kaderini oynuyor. O kaderinin gereğini yerine getiriyor. Abdullah İbni Abbas en sonunda şunu diyecek. Madem gidiyorsun kundaktaki çocuklara varıncaya kadar ehlini niye götürüyorsun? Bu kadınların ne işi var savaş meydanında? Onları bırak bari. Hazreti Hüseyin'in cevabı onların da gelmesi lazım. Niçin? Şehit olacak Kerbela'nın evlatları... Şahit olacak Kerbela'nın kadınları bu orada şahit olmaları için götürüyor gelsinler olayın bizzat şahidi olsunlar Zeyneb'in şahsında Kerbela'daki o hadise o misyon o tarihi anlamda ayağa kalkış o kıyam Yıllar sonrasına aktarılsın. Hazreti Zeynep olmasaydı Kerbela'nın meydanında Allah aşkına Kerbela'yı konuşabilir miydik? Onunla konuşuyoruz. O bize anlatıyor. O bize anlatıyor Hazreti Hüseyin'in hitabelerini. O bize anlatıyor Hüseyin'in orada söylediklerini. O bize anlatıyor yol boyunca yapılan işleri. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin şehitlerle şahitleri buluşturmak için onları götürüyor kendileri şehit olacak şahitler de bu olayın şehadetini asırlardan asırlar taşıyacaklar Abdullah İbni Ömer bir mektup yazıyor mektup uzun cümlelerden bir tanesi şu ben Ayşe anamızdan duydum Allah Resulü aleyhissalatü vesselam demişti ki Hüseyin Babil toprağında şehit olacak bunu okuyunca Hazret Hüseyin gözyaşlarını tutamıyor ve diyor ki Ömer'in oğluna söyleyin daha beni niye ikna etmeye çalışıyor? Bak kendisi yazmış ben Allah'ın bana biçtiği rolü yerine getirmek için gidiyorum diyor. Hazret Hüseyin yine gidecekken Abdullah İbni Ömer çıkıyor karşısına o mektubu yazmış ikna olmamış bizatihi gelmiş hac farizasından alıkoyarak gelmiş kendisini. Sırf Hz Hüseyin'i ikna etmek için ne yapıyorsa Abdullah İbni Ömer yine ikna edemiyor. Hep aynı söz gitmem lazım diyor ve yola çıkıyor. Kaç kişi yola çıkışta biraz fazladır sayı. Yolda da biraz artacak belli bir yere kadar. Bir aralık o kafilenin sayısının 300 ile 500'e vardığını biliyoruz. Ama sonra kaç kişi kalacaklarına geleceğiz zaten. Hz Hüseyin yola çıkıyor. Bütün ehli beytle beraber Tenim'den sonra vardığı durak o durağa geldiği zaman orada meşhur şair Ferezdak ile karşılaşıyor. Orası Sifah diye isimlendirilen bir mekan bir durak. Mekke'ye çok yakın biliyorsunuz Tenim Mekke'ye en yakın Mikat Mescididir. Sifah durağı da. Tenime en yakın duraktır yani Hazret Hüseyin orada istese çok rahat geri dönebilir Mekke'ye şair Ferazdak'la orada görüşüyorlar Ferazdak Kufe'den geliyor ancak Müslim bin Akil'in şehadetini görmemiş o şehadetten önce çıkmış hac maksatıyla da geliyor o gelirken Kufe'deki sıkıntıları görmüş birer birer Müslim bin Akil'in yanından adamların ayrıldığını görmüş Orada o tarihe geçen sözü söylüyor. Ey Hüseyin diyor dinlersen beni geri dön. Vallahi kufelilerin yürekleri seninle ama kılıçları Yezit'ledir. Yürekleri seninle seni seviyorlar. Ama kılıçları ama bilekleri Yezit'ledir. Bu söz adamın dizinin bağını çözer. Bu sözü sıradan biri söylemiyor. Bir alim söylüyor. Kufe'yi de çok iyi tanıyan birisidir. Ve hem Mekke'ye yakındır. Dönebilir Hazreti Hüseyin. Ama yine gitmem lazım diyor. Ne olursa olsun. Sevki ilahiyeye inanarak. Teslim olarak. Hazreti Hüseyin yürüyüşüne devam ediyor. Zerot diye bir mıntıkaya geliyor ve orada konaklıyor. Orada konaklanınca. Kufe'den gelen iki tane Yolcu Müslim bin Akil'in şehit olduğunun haberini getiriyorlar. Hz Hüseyin'in o yolculuk boyunca dönmeyi düşündüğü tek yer orasıdır. Müslim bin Akil'in şehadetinin haberini gelince çok üzülüyor. Gözyaşı döküyor orada. Ah Kufeliler diyor babama yaptığınızı abime yaptığınızı şimdi de bana yaptınız diyor. O ihanet şehrine gidilmez diye içinden geçiriyor. Biraz sonra ehlibey'tin Beyt'in diğer gençleriyle özellikle Müslim bin Akin'in çocuklarıyla konuşunca hayır diyor gitmem lazım deyip tekrardan yola koyulmak için hazırlığa girişiyor. O anda da Ömer İbni Sad ile Muhammed İbni Eş'as'ın gönderdiği iki temsilci gelip Hazreti Hüseyin'e yetişiyorlar. Onlar... ...verilen söz gereği haberi getirmişlerdir ama iş işten geçmiştir. Zerat'tan hareket edeceği anda Zerot'tan Züheyr İbni Kayn isimli bir zatla Hazreti Hüseyin'in bir buluşması oluyor. O buluşmayı size anlatmam lazım. Bu zat Kufeli duymuş Hazreti Hüseyin Kufeye doğru gidiyor. Haccını yapar yapmaz sünnete minnete kalmadan farizayı yerine getirir getirmez yola çıkmış. Duraklamadan da hareket etmiş ki Hazreti Hüseyin'e yetişsin Zerot denen mıntıkada geliyor Hazreti Hüseyin'in yanına gidiyor Kendisini tanıştırıyor Hacdan geldiğini söylüyor Yanında mücadele vermek istediğini söylüyor Hazreti Hüseyin başından geçenleri anlatıyor Benimle olmak ölmektir diyor Ölmeyi göze alıyorsan gel diyor Ben diyor ölmek için buradayım Gelip dönüyorum kendi çadırına Hanımına ne diyor biliyor musunuz? Seni ben boşadım. Al kardeşini dön kufeye. Ben de kendim ve çocuklarım Resulullah'ın oğluyla beraber ölmeye gidiyoruz. Orada yaptığı bir konuşma var. Ne diyor biliyor musunuz? Ey ailemin fertleri sizi öyle bir cihada çağırıyorum ki bu cihadın ganimeti şahadet. Fethi şahadet akıbeti şahadettir. Varsanız gelin. Cümleyi anladınız mı? Öyle bir cihada çağırıyorum ki ganimeti şahadet, fethi şahadet akıbeti şahadettir. Ailesinin bütün fertleri, erkekler Hz. Hüseyin'in saflarına katılıyorlar. Hz. Hüseyin onların gelişiyle biraz moral buluyor ama ne olacak? Karşıda büyük bir ordu Hazreti Hüseyin'in yanındaki askerlerin sayısı yüzü bile geçmiyor o anlarda ve o anda yine hareket ediyor hareket ederken Irak topraklarına geldiği zaman Ubeydullah İbni Ziyad'ın orada konuşlandırdığı bir ordu var başında da Hür bin Yezid var Hür bin Yezid sonraki süreçte göreceğiz farklı bir şekilde bu dünyadan gidecek şerefli bir biçimde gidecek o ana kadar gitgeller yaşıyor içinde ama halen içindekini dışarıya vurmamış Hz. Hüseyin'in önünü kesiyor ben Ubeydullah İbni Ziyad'ın emrini uygulamak zorundayım diyor seni kufeye sokmayacağız ve seni Farklı bir yerde konaklatacağız diyor aslında Kerbela Hazreti Hüseyin'in konaklayacağı bir yer değil ama ne dedik İşin içinde sevki ilahi var Allah oraya doğru sevk edecek zalimin eliyle sevk edecek düşmanın eliyle sevk edecek ama sevk edecek Hazreti Hüseyin diyor ki bırakın diyor o zaman bir yerde konaklayayım hayır diyor konaklatmıyor Hür bin Yezid götürüyor götürüyor götürüyor bir yere getiriyor Burada konaklayabilirsin diyor Neresidir diyor burası Burası Kerbela'dır diyor Hazreti Hüseyin diyor burası Kerbela mıdır Evet diyor burası Kerbela'dır Bir şey söylemiyor Hazreti Hüseyin O gün tarih bir muharremdir On gün kalacak orada O günün akşamı Hazreti Hüseyin'in söylediği Ehli Beyt'in bize rivayet ettiği bir rivayet Kerbela'nın toprağına ben sıfın günü babamla gelmiştim diyor. Bizim kaynaklarımıza geçiyor. Zehebi'nin Siyer-u A'lam'ın nübelasında geçen bir rivayet aktarıyorum. Babam diyor bu topraklardan geçerken burası Kerbela'dır. Belanın ve imtihanın olduğu topraklardır. Vallahi ben aleyhissalatü vesselam efendimizden duydum o bana dedi ki ey Ali senin ehlinden olanların burada yükleri aşağıya indirilecek ve burada kanları akıtılacak İşte burası orasıdır burası babamın haber verdiği yerdir burası imtihanın şedit olduğu o topraktır ve o topraklarda Hazreti Hüseyin Kanını akıtmadan on gün boyunca gözyaşını akıtacaktır Burada bırakayım takatim de kalmadı İnşallah Hazreti Hüseyin'in o günlerini de bir dahaki ders anlatayım size Allah hepimizi istifade ettirsin Hazreti Hüseyin'in ruhunu diriltenlerden Ruhunu bugünün dünyasına taşıyanlardan etsin Yüreklerimiz onunla vallahi seviyoruz ben sizin hislerinizin tercümanıyım, sizin adınıza diyorum, vallahi seviyorsunuz. Ama inşallah Allah elimizi de, bileğimizi de, yüreğimizin tercümanı etsin, ellerimizi Yezid'in memnun olacağı işlerle uğraştırmayıp, Hüseyin'in memnun olacağı, Hüseyin'in Rabbinin memnun olacağı işlerle uğraştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.